Özdeş Özbay. Merhabalar herkese. Ekim için programa başladı. Bugün Yücel sönmez yok aramızda. bendeniz Ömer Madra. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçimiz Süleyman Barış Sezgin'e de teşekkür ederek başlayalım. Biraz gecikmeyle olarak başladık. Ve öncelikle bazı Paris iklim anlaşmasının fikri takibinde yapıyorsak Paris'in kalbini işgal eden kaçınılmaz isyandan bahsederek başlayalım. Dünya ölüyor diye Yeşil Gazete'nin bir haberi var değil mi? Evet kaçınılmaz isyan başlamış Paris'te hafta sonu tabii gerçekleşiyor bu eylemler. Ee, özellikle 16, 16 Nisan sabahı yani cumartesi sabahı e, gerçekleşmiş. E, telaffuzda zorlanacağım isimler bunlar. Saint-Denis herhalde De değil mi? Saint-Denis'in buları. Saint Saint <gülüyor> Kaçılmaz isyan. Eylemi evet. kapsamında. Evet bayağı büyük bir agora oluşturmayı da hedefliyorlarmış değil mi? Paskalya hafta sonu boyunca. Evet zaten yok oluş isyanının sembolini astılar meydanlara büyük gruplar halinde birer yüzlerce daha sonra gru grup yani caddeleri kapattılar ve orada forumlar düzenlemeye baş başladılar kavşakları kapattılar ve aslında haftaya önümüzdeki hafta sonu ikinci turu cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu olacak ve neredeyse iklim meselesi hiç yok gündemde. Macron arada bir bu meseleye dair e, sözler söylüyor ama tabii ki Löpen'in e, hiç gündeminde yok. Oysa aktivistler e, bu e, sıkışmışlığı bir aşırı sağcı aday Löpen, öbür tarafta Emmanuel Macron bir başka merkez sağcı ama sonuçta sağcı bir aday bu sıkışmışlığa karşı da e, isyan ettiklerini e, söylüyorlar. Eylemciler hangi aday seçilirse seçilsin faşizmin yakın olduğunu söylemişler. Hareketin şiarlarından biri ise gerçek bir alternatif inşa edilmesi gerekliliği olmuş. E, Hatırlanıcı üzere daha önce de Fridays for Future'ın e, yaptığı çağrıda, 25 Mart için e, yaptığı çağrıda kapitalizm ve kolonyalizm eleştirilmişti, hafriyatçılık eleştirilmişti. Bu grubun yaptığı Fransa'daki eylemlerde de benzer bir metin okunmuş. Bilimsel bilgilerle destek, grup, bilimsel bilgilerle desteklediği manifestosunda diye geçiyor Yeşil Gözete'nin haberinde şu ifadelere yer vermiş. Kapitalizm, üretkenlik ve tüketimciliğe dayanan mevcut ekonomik ve politik sistemler soluduğumuz havayı, içtiğimiz suyu ve bizi besleyen toprağı kirletiyor demişler 2050 hedeflerinin ise çok geç olduğunu söylüyorlar 2025'i hedeflemek bizi şimdi harekete geçmeye zorlarken 2050 bizi daha da karanlık bir geleceğe mahkum ediyor ne kadar erken harekete geçersek o kadar iyi diye bir manifesto okumuş aktifist son derece çarpıcı şeyler de var rakamlar da bizim de zaman zaman vermeye çalıştığımız şeyleri rakamları onlar da vermişler yani nüfusun yüzde ellisi Fransa nüfusunun 60 küsur milyon galiba nüfusu. Yüzde si kadar karbon salan sadece 63 kişi varmış Fransız'ın yerderler. derler. Evet. Yani olacak iş değil. Ve 2030 yılına kadar da iklim mültecisi olacak. Milyonlarca Afrikalı'ya dikkat çekiliyor. Bizim de sık sık söylemeye çalıştığımız şeyler bunlar. Ve manifestoda da senin de değindiğin gibi işte Fridays for Future'ın Dile getirdiği 25 Mart isyanı ayak, e, çağrısında da yer alan şeyler. Yani kapitalizm, üretkenlik, teknikçilik, teknikizm ve tüketimciliğe dayanan mevcut ekonomik ve politik sistemler solduğumuz havayı da içtiğimiz suyu da bizi besleyen toprağı da kirletiyor diyorlar. Çok önemli e, vurgular bunlar. Hava kirleniyor ve ısınıyor. Su döngüsü bozuldu buzullar yok oluyor. Polenleşme tehdit altında. Bitkiler ve hayvanlar yok oluyor. Okyanusların seviyesi yükseliyor. Yaşam alanlarımız tehlikede diyorlar. Çok ve zende belirttiğim gibi 2050 falan olmaz. Geç, çok geç. Ne kadar harekete, erken harekete geçersek o kadar iyi diyorlar. Yani etkinlikler Paskalya tatilinin son gününde de devam etti. Ondan sonra da tekrarlanacağı da belirtiliyor. Önemli aslında. Yani e, gerekli demokratik yenilenmeyi, iklim ve enerji eşitsizliklerini tartıştığı toplantılar yapıyorlar. Ve işte e, Yeşiller, Europe Ekoloji, Elodie Nas, Alternatiba'nın sözcüleri, Elodie Nas'la konuşmuş Fatima, Vassak'ta Frondenaire diye bir grubun sözcüsü denizlerin <gülüyor> sınırları ya da işte Marie de Europe Ecologie ve Lever yani Yeşiller ve Avrupa Ekolojisi gruplarından konuşmuşlar. Hatta 2019'da da haberde hatırlatılıyor Yeşil gazetenin haberinde Plastüşatliği işgal etmiş ve bir hafta boyunca bütün etrafı da bloke etmişti. Bunlar devam edeceğe benziyor. Zaten Başka bir çaremiz de yok diyorlardı. Extinction Rebellion Londra'daki bütün, yalnız Londra'da değil Britanya'nın büyük şehirlerinde de İngiltere'nin pek çok işgal hareketinden bilgiler de vermiştik. Londra'nın da dört büyük köprüsünü aynı anda bloke ettiler ve gözaltına alındılar bir sürü genç insanın sokaklarda her şey yani kendilerini tehlikeye atarak ve tutuklanmayı göze alarak mücadeleye devam edeceklerini gördük. New York'ta da varmış aslında eşitsizlikten bahsederken Oxfam'ın yeni raporu, yeni hesaplamaları geldi Oxfam Amerika bölümünün yani Oxfam yardım kuruluşunun Amerika kanadından Amerika Birleşik Devletleri'nde milyar, milyar milyarderlerin yani en zenginlerin şu anda toplam 5 trilyon dolara yakın yani 4 milyar 7 milyon 700 milyon yani 4 milyar 700 milyon dolar 4.7 trilyon dolar sahibi olduklarını ve tamamen büyük kısmının da tamamen vergisiz olduğunu bunun söylüyorlar, bunun böyle devam edemeyeceğini de belirtiyorlar. Yani ProPublica diye bir kuruluş yeni bir araştırma yapmış, iç Internal Revenue Service diye adlandırılan kuruluşun ve yani yoksulları direkt olarak ne kadar etki altında kaldığını ve 25 en zengin insanın Amerika Birleşik Devletleri'nde 2014 ile 2018 arasındaki 4 ya da 5 yılda sadece %3.4 vergi dediklerini ortaya koyuyor. Yani bu devam edemez diyorlar. Yani bu ülke daha iyi bir dünyaya yatırım yapmaksızın böyle devam edemez. Utanç Teşvikler veriyor. Teşvikler de alıyorlar üstelik. Teşvikler alıyorlar tabii. <gülüyor> <gülüyor> Ve en zenginlerin üzerindeki vergiler utanç verici derecede düşük ve milyarderler servetlerinin uzaya çıktıklarını uzaya çıktığını da söylüyorlar. Onu da belirtmişler. İşte böyle bir adiliyet ve aciliyet ve adiliyet isyanları var her tarafta. Nitekim zaten Güney Afrika'da da müthiş bir sel felaketinden bahsediyorduk. Şimdi ölü sayısının 440'ı aştığı bir sürü de 63'te Kişi arama çalışmaları var kayıp. Dolayısıyla 500'ü aşmış olan bir Güney Afrika'daki sel felaketinden de bahsediliyor. Evet bu felaketin en yoğun vurduğu KwaZulu natal bölgesinde mesela felaket bölgesi ilan edilmişti. 4 bin ev yıkılmış bu bölgede. 6 8 binden fazla ev hasar görmüş. Ee, ve buradaki en büyük hasarı ise biz de yayınlarımızda söylemiştik Durban kenti kıyı kenti e, burası e, bu şehir görmüş durumdaydı ve sizin de dediğiniz gibi ölü sayısı 440'ı aşmış ama bu kayıp olan günlerdir kayıp olan 63 kişiden de Neredeyse umut kesilmiş durumda aslında. Kesinlikle, 500'ü aşacağı gibi dehşet verici bir şey. 4 bin ev tamamen yok olmuş, yıkılmış. 8 binden fazla evde hasar görmüş. Yani 12 binden fazla aile evin evinde, hanenin de sakinlerine bir yer bulmak, çare bulmak zorunlu ortaya çıkıyor. Yani şeyi de hatırlatmak lazım Güney Afrika'nın bu vurulan Durban şehrinde daha önce iklim zirvesi yapılmıştı. A, onu bilmiyordum. Evet, böyle bir durum. Biz de katılmıştık. Evet, yani iklim değişikliğine bağlı sıra dışı hava olaylarından bahsedeceksek bir değişik asteden çok müthiş bir haber var. Biyoçeşitlilik Çalışmaları Derneği Başkanı ve kuş bilimci Özmen Yeltekin e, leyleklerin göçünü de aksattığını, e, sıra dışı hava olaylarının göçü aksattığını söylemiş. Bu seni şaşırttı mı? Hiç şaşırtmadım. Hatta sadece leylekler olmasa gerek zaten. Evet Anadolu Ajansı'na e, mülakat vermiş. Yeltekin ve önemli yer tutuyor hava şartları. Hava olaylarında görülen değişiklikler göç yolunda sorunlarla karşılaşmasına yol açıyor. İşte demiş yani yağmur yağıyorsa çok kuvvetli yağıyor. Sel, fırtına ve rüzgar. Yani rüzgar çok hızlı esiyor. Fırtına tahribat gücü gittikçe yükselen fırtınalar görüyoruz. Dolu var çok yoğun gözlemliyoruz. Bazen halkın da söylediği şekilde kış geç geliyor ya da bahar geç geliyor. Leylek göçü bunlardan da olumsuz etkilenebiliyor. Bu ekstrem hava olayları deniyor. Göçü de aksatıyor demişler. Ayrıca da tabii sulak alanlar ve tarım arazileri etrafında işte şeylerle besleniyorlar. Sürüngenlerle, amfibi, yani suda ve karada yaşayan hayvanlarla ve küçük kuşlarla ama beslenme alanlarının temiz kalmasının önemine de değinmiş. Önemli bir açıklama yapmış Anadolu Ajansı'na Özmen Yertekin, Biyoçeşitlik Çalışmaları Derneği Başkanı ve aynı zamanda kuş bilimci. Burada kullanılan zirai tarım ilaçlarının demiş ki, ilaç lafını kullanmak ne kadar doğru onu da her seferinde düşünüyorum. Zehirlerin yani özellikle toprağı ve etrafı, Etrafta yaşayan canlıları kötü etkilemesi, leylekleri de kötü etkiliyor. yani Ve doğal olarak leyleklerin sağlıklı bir diyete sahip olmasını engelliyor demiş. Bu da akla hemen leylek yarenin durumunu getiriyor. yani Bursa'nın Karacabey ilçesinin eski Karaağaç köyünde bir balıkçıyla kurduğu Adem köy muhtarı tarafından yaren adı verilen bu leyleğin bir balıkçıyla yakın dostluğu ve her sene onun kayığına ziyarete geldiğini de hatırlatalım. Bu konuda çok yani, doğa fotoğrafçısı e, Adem Yılmaz'la dostluğu var. Tabi 2016'dan beri devam eden 6 seneden beri bu sene de yine buluştular. Doğa Fotoğrafçısı Tüydeş tarafından sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi görmüş ve belgeselci 2019'da da belgeselci Burak Doğan Soysal tarafından Yaren adlı belgesel film çekilmiş. Hatta bu film Çekya'da da en iyi belgesel ödülü kazanmıştı. İnternet üzerinden de 3 Nisan 2020'de gösterimi yapılmıştı. Son derece etkileyici bir film ve hikaye bu tabii ki. Adem amca ve Leyli'nin öyküsü. E, ayr ayrıca mesela çeşitli ülkelerde yalnız Türkiye'de de değil e, Av Avusturya ve Almanya'daki Türk e, okullarında da müfredata alınmış. Adem amca ve Leyli'nin öyküsü. <gülüyor> Yunanistan'da Güzelmiş. bir festivalde de Adem amca ve Yaren leylek öyküsü bir gölge oyunu olarak onlarda da kara göz şeyi çok yaygın ya kültürü Yunanistan'da bir gölge oyunu olarak canlandırılmış. Yani e, süper bir hikaye. Şimdi bu da bu son veriler ışı, ışığında etkilenebilmesinden korkulur tabii. Korku verici haberler vermekte üstümüze yok ama bunu da söylemeden olan insanın aklına geliyor tabii yani. Evet, tabii. Ama sıra dışı hava olayları. Yani Adem gelecekse ne gelecek mi gelmeyecek mi? Tırnaklarımızı yiyerek Bekleyeceğiz. Ee, yani oldukça ileri yaşta da bir leylek zaten. <gülüyor> yani o kendi doğal döngüsü içerisinde değil, iklim değişimi ya da işte bu hava olayları sebebiyle gelemezse tabii ayrı bir üzüntü. Evet, yani çok önemli bir konu bu. Ee, aslında yumurtadan çıkışının 2007 veya 2008 olduğu tahmin ediliyor. de ilginç bilgiler var. Yani Wikipedia'den de görmek mümkün. Yani uydu vericisiyle mesela göç rotasını belirlemek üzere uydu vericisi takılıyor ama Yaren gibi Afrika'ya göç ederek işte nereye ulaştığını tespit ediyorlar ama strese uğramasın diye ya sok takmamışlar. Yarene mi? Yarene evet. O da önemli bir şey tabii yani. Ee, böyle çocuklarının da takibi yapılıyor. Çok ilginç bir durum ama sonu gelebilir. Çok endişe verici bir şekilde. Bir başka hayvan şeyine geçebiliriz. Yunus. Bu da hiç tatsız bir haber Yeşil Gazete'den. Yunus ölümlerinden alarm haberi var. Evet bu Özellikle Karadeniz. aslında biz daha önce de vermiştik yeni bir yandan yeni bir haber değil sadece Yunusların sayısı e, artıyor ölen Yunusların sayısı son 3 ayda Trabzon'da 14 Ordu'da 1 Artvin'de 5 Sinop'ta 13 <gülüyor> ölü Yunus sahile vurmuş ve toplamda 90 ölü Yunus bu şekilde şimdiye kadar e, sahile vurmuş durumda deniyor. Sinop, Sinop Su Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Uğur Özsandıkçı konuşmuş. Ee, balık ağlarından olabileceğini söylüyor. Eğer su altında balık ağı bir engele takılırsa su yüzüne çıkamayınca boğulup ölebilir bu yunuslar e, diyor. Ama tek kaynak elbette ki balıkçılık değil. Genel sebeplere baktığımızda doğal ölüm, hastalık, gemi kazaları gibi durumlar olabiliyor. Ancak Sinop'ta incelediğimiz hayvanlara baktığımızda bunların balıkçı ağları etkileşimi sonucu öldüğünü belirlemiş. Hemen hemen hepsi tırtak denilen bir yunus türü bu yunusların, 90 yunusun. Ee, mesele yunusların neden Karadeniz'de şu anda bu mevsimde bu kadar çoğaldığı konusu üzerine ise araştırma yapılması gerektiğini söylemişler. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı bu konu hakkında mesela Ukrayna-Rusya savaşının etkili olabileceğini Son söylemiş. Önemli evet. bir nokta işte. Çünkü gürültü kirliliği ve onlar Yunuslar ve balinalar deniz hayvanları e, temel yaşam biçimlerinin ana dayanak noktası sonar sistemiyle çalışıyorlar. Sesle haberleşiyorlar. Binlerce, yüzlerce hatta binlerce kilometre öteden bile çok gelişkin bir sistemleri var doğada en gelişkin sonar sistemi. Öyle haberleşiyorlar bütün düşmandan haberdar olmaları, aşkları vesaire birleşmeleri bile hepsi buna bağlı. Şimdi tabii denizde muazzam gürültü kirliliği var ve oradaki hayvanlar güneye doğru kaçıyorsa buradaki Hayvan popülasyonundaki artıştan dolayı balıkçılıkla da etkileşime giriyor olabilirler ama bunların hepsi üzerinde düşünülmesi gereken sorular diye konuşmuşlar Türk Deniz Araştırmaları Vakfının raporunda da yani 90'a yakın yunusun öldüğü sadece Şubat'tan beri Mart ve Nisan'ın yani bir buçuk ayda az bir zamanda neredeyse 90'a yakın yunusun şüpheli ölümleri var. Evet, aslında bu yunuslar üzerinde herhangi bir kurşun izi vesaire bulunmamış ama bunun olduğunu da söylüyorlar normalde. Her yıl çok sayıda deniz memelisinin ateşli silahlarla balıkçı tekneleri tarafından öldürüldüğünü belirtmiş Türk Deniz Araştırmaları Vakfı. Bu nedenle daha fazla yunus ve fok ölmeden balıkçı tekne teknelerinin de silahsızlandırılmasını talep etmişler. Evet. Sağlara zarar veriyor diye yapıyorlar tabii bunda. Evet Yeşil Gazete'den bir haber daha verecek olursak Kütahya'nın ortalık yerine de bir... Vazo dikilecekmiş. <gülüyor> Vazo dikilecekmiş. Ne vazosu? <gülüyor> Vazo şeklindeki tırnak içerisinde yazmışlar Davetkar Kule 45 milyon Türk lirası olacakmış. İçerisinde cazibe merkezi oluşturmak için yapılıyormuş ve e, muhtemelen ııı e, daireler, alışveriş merkezi ve daha bir sürü şey olacakmış ama Kütahya'nın simgesi diye vazo şeklinde olacakmış bu Kütahya'nın simgesi nedir? Çin'i mi yani? Çin'i vazoyu mu? Simge olarak evet. Çin'leriyle meşhur olduğu için evet çok güzel. bu Ç çevresel etki değerlendirme raporunun da gereksiz oldu. davetkar kule ne demek? Yani davete icabet etmek gerekir belki de önce neyin daveti diye sormak lazım. Yani belediyesi, Kütahya Belediyesi kent otarlık yerine evet, <gülüyor> müşterim Hürriyet Partiliymiş. Kütahya Belediyesi başkanı. Oradan belediye, Kütahya Belediyesi mehabbeli diye geçiyor Yeşil Gazete'nin haberinde. Hani daha doğrusu günden İsmail Arın'ın haberine göre ÇED raporunda 45 milyon Türk lirasına mal olacağı belirtilen kulenin 13 bin metrekarelik bir araziye, ondan bile fazla <gülüyor> bir araziye inşa edileceği, işte evet dediğin doğru, Bak fark etmemiştim, seyir terası, sosyal ve kültürel tesisler, bir dönen restoran bütün böyle. Bazının içinde döner restoran. Dönen... Çok, çok önemli bir şey, bir restoranın en olması gereken özelliğidir dönmesi. Evet, bütün Yemek yiyemezsiniz yoksa. Görüyorsun, tabii. Kentte cazibe merkezi oluştuğu davetkar. Yalnız ÇED raporuna ihtiyaç olmadığı ortaya çıkmış. Ay canına. Evet. Müthiş. Peki bitiriyoruz aslında. Bir de şey haberi verelim. Uzaklardan ama takip etmeye çalıştığımız bir haber. Pasifik Okyanusu'ndaki Tonga Adası. Bunun da haberini vermiştik. Independent Türkçeden bir haber var. Atık sorunuyla karşı karşıya imişler öyle mi? Evet felaket felaket üstüne Çok fazla insanın yaşamadığı bir yerde çok sayıda ülkeden yardım gelmişti. Volkan deniz dibindeki volkan patlamasının ardından. Fakat gelen bu yardımlarda özellikle 86 bin su şişesinin pet şişeleri kalmış geriye. Tonlarca şimdi adalardan e, plastik topluyorlarmış. Bu da yani ayrı bir felaket hayat oldu. Hayat sanatı taklit ediyorum. Bir başka örneği çok tuhaf yani. Peki süreyi de bitirdik. Güzel yoktu bugün. Biz deşle bitirdik. Huzurlardan ayrılıyoruz. Hepiniz hoşçakalın Görüşmek üzere.